Marangoz yaklaşıp kaptan dedi, takma bacağın dayanmadı demek. Oysa bir hayli çalışmıştım ben bu bacağı. Stab gerçek bir ilgi göstererek, inşallah kırığınız falan yoktur kaptan dedi. Kırık var Stab, hem de paramparça, baksana şuna. Ama bir kemiği kırılmakla bir şey olmaz koca Ahab'a. Kırılan bu takma bacağı nasıl metelik vermezsem, kendi canlı kemiklerime de öyle vermem. Ne beyaz balina, ne insanlar, ne şeytanlar, koca Ahab'ın... Öz varlığına bir fiske bile vuramazlar. Kurşun atmakla şu denizin dibi delinir mi? Gemi direkleri şu göklerin damını parçalayabilir mi? Hey yukarıdakiler! Ne yana gidiyor? Doğru rüzgar altına kaptan. Çevirin dümeni üstüne. Fora edin yine yelkenleri. Yedek sandalların hepsini güverteye indirin. Donatın hadi Starbuck. Topla sandallardaki gemicileri. Seni önce küpeşteye kadar götüreyim kaptan. Bu kırık kemik parçası kudurtuyor beni. Lanet olsun karabahtıma. Yenilmez bir kaptanın nasıl böylesine aşağılık bir yardımcısı olur? Anlamadım kaptan. Seni söylemiyorum dostum. Kendi bedenim demek istiyorum. Baston gibi bir şey ver bana. Ha, şu kırık kargayı. Topla gemicileri fedallahı göremiyorum. Ama sakın. Yok mu? Çabuk ol topla hepsini. Yaşlı kaptanın korktuğu başına gelmişti. Yoklama yapıldı. Fedallah yoktu ortalarda. Stop korkarım. Halatlara takıldı fedallah dedi. Koşun hepiniz, yukarıya, aşağıya, kameraya, baş kasaraya. Bulun onu. Olamaz, olamaz. Gemiciler boş döndüler. Fedallah'ı hiçbir yerde bulamamışlardı. Evet kaptan, öyle oldu dedi Stab. Sizin halatın düğümlerine takıldı. Battığını görür gibi oldum. Benim halata, hem de benim halat, gitti, gitti. Ne var bu ufacık sözcükte? Hangi ölüm çanı çalıyor bu sözcükte? Neden sarsılıyor koca hap? Zıpkın da gitti. Arin şu kalıntıları. Orda mı dövme demir? Beyaz balina'nın demiri. Yok, yok. Şu elinle attın ya onu. Balina'ya saplandı. Hey yukarıdakiler, gözden kaçırmayın onu. Çabuk herkes sandalları hazırlasın. Toplayın kürekleri. Zıpkıncılar, zıpkınlara bakın, zıpkınlara. Baba Fingo yelkenlerini biraz daha yukarıya çekin. Fora edin tüm yelkenleri. Dümenci dost doğru git, dost doğru. ''Canına kıyarım sonra. Bu uçsuz bucaksız dünyanın çevresinde on kez dönerim. Dünyanın dibine bile dalarım onu öldürmek için.'' ''Hey ulu tanrım.'' diye bağırdı Starbuck. ''Bir an için olsun göster kendini. Hiçbir zaman ihtiyar, hiçbir zaman yakalayamayacaksın onu. İsa aşkına dur artık. Şeytanın çılgınlığından bile beter bu. İki gündür kovalıyoruz beyaz balinayı. İki kez darmadağın oldu sandallarımız. Senin bacağın bir kez daha koptu bedeninden. Lanetli gölgen yok olup gitti.'' ''Koruyan meleklerin üstüne üşüşmüş uyarıyorlar seni. Yetmiyor mu bu kadarı? Son gemicimiz boğuluncaya dek gidecek miyiz bu kana susamış balığın ardından? Hepimizi çekmesi mi denizin dibine? İlle de peşine takıp götürsün mü bizi cehenneme? Günahtır, kafirliktir artık onun ardına düşmek. Starbuck, son zamanlarda bana dokunan, beni çeken bir şey var sende. Birbirimizin gözlerine baktığımız günü anımsıyor musun? Orada gördüklerimizi anımsıyor musun?'' Ama iş, beyaz balinaya gelince, senin yüzün şu avucumun içi gibi bomboş olmalı, sessiz olmalı. Ahap sonuna dek ahaptır. Önceden yazılıdır bu, değişmez. Şu okyanus yaratılmadan milyonlarca yıl önce, senin de benim de ne olacağımız kararlaştırıldı. Alın yazımın buyruğundayım ben. Başka kimsenin buyruğuna girmem. Sen de benim buyruğumdasın. Ne dersem onu yapacaksın. Gelin şöyle yanıma gemicilerim. Bakın. Önünüzde bacağı kopmuş kırık bir kargıya dayanan tek ayaklı bir ihtiyar var. Ahab diye bir ihtiyar. Ama bu gördüğünüz onun bedeni yalnız. Ahab'ın ruhu ise bir kırk ayaktır. 40 ayak Kırkayak üstünde yürür. Kasırgada direkleri kopmuş kadırgaları çeken halatlar gibi gergin, yer yer yıpranmış görüyorum kendimi. Belki siz de beni öyle görüyorsunuz. Ama kopmadan önce çatırdadığımı duyacaksınız benim. Bunu duyuncaya dek bilin ki Ahab aklına koyduğu şeyin peşindedir. Gemicilerim, uğurlu uğursuz belirtilere inanır mısınız? Gülün oynayın öyleyse. Çünkü boğulacak olan varlık iki kez suyun yüzüne çıkacak. Üçüncü çıkışından sonra büsbütün batacakmış. Moby Dick de öyle. İki gün çıktı suyun yüzüne. Yarın üçüncüsü. Evet, gemicilerim. Bir kez daha çıkacak. Ama son sularını püskürtmek için. Yüreğinize güveniyor musunuz, gemicilerim? Ateş gibi diye bağırdı Stab. Ahap kendi kendine. Evet, Ateş gibi duygusuz diye mırıldandı. Adamları geminin başına doğru giderken ahap söyleniyordu hala. Uğurlu ya da uğursuz belirtiler. Dün de ben aynı şeyi söylemiştim Starbuck'a parçalanan sandal için. Kendi yüreğime yerleşen korkuyu başkalarının yüreğinden atmak amacıyla nasıl da canla başla uğraşıyorum. Fedallah, fedallah gitti. Gitti ha, o gidecekti önce. Ama ben ölmeden görecekmişim onu. Nasıl olur? İşte öyle bir bilmece ki bu dünyanın tüm avukatları, öteki dünyadaki tüm yargıçların hortlaklarıyla bir araya gelse yine de çözemezler bunu. Bir şahin gagası gibi beynimi kemiriyor bu bilmece. Ama ben, ben çözeceğim bu bilmeceyi. Karanlık bastığı sırada balina hala rüzgar altında gidiyordu. Yelkenler yine camadana vuruldu. Her şey dün geceki gibi oldu aşağı yukarı. Ama neredeyse gün doğuncaya dek çekiçlerin biley taşlarının sesi duyuldu. Gemiciler fenerlerin ışığında yedek sandalları özene bezene donatıyor, yarına hazırlık silahlarını biliyorlardı. O sırada marangoz Ahab'ın parçalanan sandalının omurgasından yeni bir takma bacak yapıyordu kaptana. Ahapsa yine hiç kıpırdamadan merdiven başına dikilmişti. Bir gün çiçeği gibi doğuya çevrilen bakışları güneşin doğmasını bekliyordu. Üçüncü günün sabahı oldu. Pırıl pırıl, taptaze bir sabah. Pruva direğindeki gece nöbetçisi gitti. Tüm direklere neredeyse serenlerin tümüne öbek öbek asılan gündüz nöbetçileri geldi. Görüyor musunuz onu diye seslendi Ahab. Ama balina görünmüyordu henüz. Onun dümen sularındasınız nasılsa. Dümen suları aldatmaz bizi. Yeter ki ondan ayrılmayalım. Hey dümenci, hiç yolundan şaşma. Nasıl gidiyorsan öyle gidip. Ah ne güzel bir gün gene... Bugün dünya yepyeni olsaydı, yalnız meleklerin yaşayacağı bir yazlık köşk olsaydı, bundan güzel olamazdı yine de. Üstünde düşünülecek bir şey bu, eğer Ahab'ın düşünmeye vakti olsa. Ama Ahab düşünmez hiçbir zaman, yalnız duyar, duyar, duyar. Duymak yeter de artar da ölümlü insanlara. Düşünmek insanın haddine mi? Yalnız Tanrı düşünebilir. Düşünmek nedir? Daha doğrusu ne olmalıdır? Bir serinlik, bir durulma. Oysa bizim zavallı beyinlerimiz zonklar, zavallı yüreklerimiz çırpınır boyuna. Gerçi beynimin durulduğunu, buz gibi durulduğunu sandığım anlar oldu. Ama insanın şu zavallı kafatası içinde, donan, su yüzünden çatlayan bir bardağa dönüyor o sırada. Yine de saçlarım büyüyorsa başımda, sıcaktan büyüse gerek. Yo hayır, sıradan otlar gibi bu saçlar. Nerede olsa biter. Greenland'ın buzlu topraklarının yarıklarında da biter, Vezüv yanardağının lavları arasında da. Deli rüzgarlar eser bu otların içinden. Fırtınada bata çıka giden bir gemiyi paramparça olmuş yelkenleri nasıl kırbaçlarsa öyle kırbaçlar beni bu saçlar. Ne pis bir rüzgardır bu. Hapishane koridorlarından, hücrelerinden, hastane koğuşlarından geçip gelmiş olmalı. Ama bir kuzu postu gibi saf saf esiyordu şimdi burada. İğrenç bir rüzgar bu. Ben rüzgar olsaydım böylesine kötü esmezdim böylesine alçak bir dünyanın üstüne. Gider bir mağarada saklanır kalırdım. Ama yine de soylu, yine de yiğitçe bir şey bu rüzgar. Kim dizginleyebilmiş onu? Her savaşta son söz, en acı söz onundur. Üstüne saldırdın mı? Başına eğip içinden geçmekle kalırsın. Kalleş rüzgar. Çırılçıplak insanlara vurursun da kendine bir tek fiske bile attırmazsın. Ahap bile daha iyiittir, daha soyludur senden. Ah şu rüzgarın bir bedeni olsaydı. Ama insanı en çok çileden çıkartan, insanı en çok küçülten şeylerden birinin bedeni yoktur. Elle tutulur bir bedeni yoktur ama güçlü bir varlıktır yine de. Çok ince, çok kurnazca, çok hınzırca bir başkalık bu. Ama bir daha söylüyorum, yemin ediyorum ki yine de bir yücelik, bir güzellik var bu rüzgarda. Bu ılık alize rüzgarları, pırıl pırıl göklerde alabildiğine esen rüzgarlar sürekli ve sağlamdır. Yumuşak ama güçlüdürler. Hiç şaşmazlar yollarından. Denizin bir o yana, bir bu yana giden akıntıları soysuz kalır onların yanında. Karada, Mississippi'nin belalı suları, nereye gideceklerini bilmez gibi dönüp duranlardır boyuna. Oysa bu Alize rüzgarları değişmez kutuplar arasında dümdüz götürürler güzel gemimi gideceği yere. Ruhumun teknesini de hiç şaşmadan alıp götüren, var gücüyle sürükleyen bu Alize rüzgarlarıdır. Ya da onlara benzer bir şey. ''Hey yukarıdakiler, ne görüyorsunuz? Hiçbir şey görmüyoruz kaptan.'' ''Hiçbir şey ha. Öğle vakti oldu neredeyse. İspanyol altını yalvarıp duruyor beni alın diye. Güneşe bakın. Anladım anladım. Önüne geçtik onun. Nasıl oldu bu iş? Evet. Şimdi o kovalıyor beni. Ben onu değil o beni. Bu kötü işte. Düşünmeliydim bunu sersem. Peşinde sürüklediği ipler zıpkınlar kesiyor hızını. Evet. Evet. Dün gece geçtim onu. Dönün geri dönün. Herkes insin aşağı. Gözcüler kalsın yalnız. Parasyalara koşun hepiniz.'' O zamana dek o rüzgarı az çok kıçtan almıştı. Şimdi ise ters yöne dönünce kendi köpüklü dümen sularına daldı ve rüzgara karşı gitmeye başladı. Starbuck bir serenin ipini roda ederken kendi kendine mırıldandı. Rüzgâra karşı canavarın ağzına gidiyor dostoru. Tanrı korusun bizi. Kemiklerim şimdiden ıslak ıslak. Sanki su doluyu içime. Korkarım tanrıya karşı geldim ona boyunu emekle. Ahap kenevirden örülü sepetine doğru yürüdü. Çekin beni yukarı diye bağırdı. Şimdi buluruz onu. Peki, peki kaptan. Starbuck Ahab'ın buyruğunu hemen yerine getirdi. Ahap yine ta yukarılarda sallanmaya başladı. Bir saat geçti. Zaman soluğunu kesmiş bekliyordu sanki. Sonunda Pruva'nın ilerisinde rüzgardan yana Ahap füskürtüyü gördü yine. Ve hemen ardından üç direk başından alev gibi üç yıllık koptu yüz yüze geliyoruz yine Mobidik, hey yukarıdakiler gerin biraz daha prasyaları dost doğru rüzgarın üstüne daha çok uzaktayız starbuck denize sandalı indiremeyiz yelkenler titriyor bir sopa alıp elinize dümenciye göz kulak olun Mobidik hızlandı aşağı inmeliyim ama önce şu yükseklerden bir daha bakayım denize. Vaktim var bakmaya. Eski, çok eski bu denizler ama yine de yepyeni bir bakıma. Evet, çocukluğumdan Nantucket'in kumlu tepelerinden ilk gördüğüm günden beri hiç ama hiç de